İnşallah Teala konumuz İslam'da kardeşlik ile ilgili olacak. Kur'an-ı Kerim'de İslam'da kardeşlik, kardeşlik sevgisi, bir olma, beraber olma, münakaşadan uzak durma, her türlü cedelleşmeden, her türlü boş tartışmalardan uzak durma konusunda Rabbimizin bize irat ettiği peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile onun aracılığıyla biz kullarına vahyetmiş olduğu ayetlerden bazılarını aktarmaya çalışacağız inşallah. Değerli müminler Yücel Rabbimiz buyuruyor ki, Allahu Billaah Min Shaitaanir Raajihi Bismillahi Rahmānir Rahīm, İnna jāl-nākum, İnna halak-nākum min ذكرٍ و أنثى, biz sizi erkeklerden ve dişilerden olmak üzere. İki sınıf, iki grup, iki ayrı cins olarak yarattık. Yarattık. Ve ceallakum şuuben. Sizlerden, Kabileler, Var ettik. Sizi kabile kabile kıldık. Ve kabail. Milletler ve kabileler olarak sizi var ettik. Dünyada, Dünyada, Milletler ve kabileler olarak yaşamanızı temin ettik. Böyle bir şey bizler murat ettik. Nitelarlı, birbirinizi tanımanız için, milletlerin hangi milletlerden olduklarını bilmeleri için, kabilelerin hangi kabileden olduklarını bilmeleri ve aralarında bu şekilde falan kabile, fişman kabile, falan millet, fişman millet diye isimlendirebileceğimiz kabileler, milletler, kavimler olarak var ettik ve bu şekilde bunu aslında sizler için bir tefrika unsuru, bir ayrılık unsuru, bir üstünlük, bir meziyet unsuru olarak değil birbirlerinizi tanımanız, birbirlerinizi sevmeniz, kaynaşmanız ve bu şekilde hayatınıza kavimler, kabileler, milletler olarak devam etmeniz ve bu şekilde kardeşliği, sevgiyi, barışı temin etmeniz ve bu şekilde selamet ve barış içerisinde dünyada yaşamanız için sizi var ettik kabilelerinizi, ırklarınızı soylarınızı ailelerinizi milletlerinizi hatta devletlerinizi bu şekilde bu gayeyle var ettik değerli müminler bunların olmadığı bir dünyayı düşünürsek, hayal edersek o dünyada artık birlik, beraberlik kalmamış demektir. Her fert bir millete, bir kabileye, bir soya, bir gruba ait olma duygusundan uzak bir şekilde yaşadığı takdirde o toplumda insanların birlik ve beraberlik içerisinde olarak yapabilecekleri şeyleri yapmaları mümkün değildir. Örneğin şu camiyi bile bir tek fert yapamaz. Ancak bu mahallenin insanları toplanır, güç birliği yapar, karar verir ve bu şekilde bu caminin inşaatına karar verilir, maddi ve manevi destekler ortaya konulur ve bu şekilde büyük bir ibadet hane, bir şaheser ortaya çıkar. Ancak birlik ve beraberlik olmasa, Grup, aidiyeti duygusu olmasa Cemaat olmasa Kabile ve millet olmasa Devlet olmasa Bunların hiçbiri olmaz Herkes kendi başına yaşar Herkes kendi başına karar verir Herkes kendi istediği doğrultuda hareket eder Birlik beraberlik Ve birlikten beraberlikten güç doğması Birlik ve beraberlikten Bir faydenin hasıl olması Asla mümkün olmaz. Öyleyse önce baktığımız zaman neden insanlar kabile kabile oldu? Neden bazıları zinci oldular, bazıları esmer oldular, bazıları sarışın oldular, bazıları beyaz oldular? Neden efendim ona Laz denir, buna Kürt denir, buna Türk denir, buna Arap denir, şuna Çerkez denir? Neden bunlar oldu? Ya bunlar olmasaydı da insanlar hepsi Ademoğlu olarak kendilerini bilselerdi de hiç biri diğerine üstünlük taslamamış olsaydı, ırkçılık, kavmiyetçilik olmasaydı daha iyi değil miydi diye bir soru akla gelebilir. Ancak biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi bu farklarımız bir zenginlik eseridir. Bir zenginlik es emaresidir. Bu farklarımız birbirimizi tanımamız içindir. Bu farklarımız grup aidiyeti. Grup aidiyeti duygusu içerisinde hareket etmemiz içindir. Bu farklarımız birlik ve beraberlik içerisinde güçlerimizi birleştirip faydalar hasıl olsun güç birliğiyle. Hem mana aleminde hem madde aleminde çok büyük eserler verilsin güç birliğinde. Güçler birleştirilerek, hedefler gayeler birleştirilerek büyük amaçlara, büyük gayelere ulaşılsın diye Yüce Rabbimiz bizleri farklı farklı kabilelere ayırmıştır. Bunun sebebi budur. Bu esasen bir nimettir. Çünkü hiçbir insan grupsuz, ailesiz, mahallesiz, cemaatsiz yaşayamaz. Hiçbir insan kendi başına gelebilecek olan sıkıntıların üstesinden bile tek başına gelemez. Bir cenaze olduğunda bekler ki akrabası, eşi, dostu, komşusu gelsin de başın sağ olsun kardeşim acını paylaşıyorum. Var mı bir ihtiyacın ben de sana yardım edeyim desin diye bekler. Ne kadar zengin olursak olalım komşularımızın desteklerine Kardeşlik duygularına, komşularımızın hal hatırımızı sormasına ihtiyacımız zaruridir. Bu duygu olmadan, bu sevgi olmadan, bu dayanışma olmadan, ne kadar maddi alanda zengin olursak olalım, mutluluğu yakalamamız mümkün olmaz değerli kardeşlerim. O yüzden hep kardeşliğe vurgu yapar Kur'an-ı Kerim. İslam kardeşliğine vurgu yapar sizler kardeşsiniz der sizi Adem'de, Adem'den ve Havva'dan yarattım der birbirinize üstünlük taslamayın der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men da'a ila asabiyetin feleysa minna kim ki bir kavmiyetçiliğe bir ırkçılığa Davet eder, onun davetçiliğini yapar, felan kavmin fişman kavimden üstün olduğunu iddia eder, bunun bayraktarlığını yapar, insanları kavim usulü üzerinde sınıflandırma yapar ise o peygamberimiz diyor ki onun için o benden değildir, o bizden değildir, o bizim yolumuzdan gitmiyor diyor yani. O İslam yolu üzerinden gitmiyor. O İslam anlayışı, İslam kardeşliği üzerinden gitmiyor. Allah'ın razı olduğu İslam kardeşliği üzerinden hayatına devam etmiyor demektir. O yüzden Peygamberimiz birçok hadisi şerifinde hiçbir zaman Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur der. لَا فَرْقَ بَيْنَ عَرَبِيِّنْ Arap ve Acemi arasında, Arap ve Arap olmayan arasında, Türk ve Türk olmayan arasında bir fark yoktur der. Yüce Rabbimiz inne اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ Sizin en kerim olanınız, en değerli olanınız hem müminler indinde hem Allah indinde hem İslam nezdinde en kerim olanınız, en kıymetli olanınız, en üstün olanınız Allah'tan hakkıyla korkanınızdır. Allah'tan hakkıyla haşyet duyandır, takvalı olandır, Allah korkusunu kalbinde hisseden insandır. Allah katında üstün olan insan. O yüzden hiçbir ırkiyet, hiçbir asabiyet, hiçbir kavmiyet, hiçbir kabileye, herhangi bir kabileye ait olma duygusu İslam olma, mümin olma duygusu üzerine geçemez. Allah'tan hakkıyla korkma, Allah'ın İyi bir şekilde En iyi şekilde Kulu olma durumunun Vaziyetinin üstesine Geçemez, geçmemelidir Oluyor ki bazen Bakıyoruz Bazı insanlar bu konuda Üstünlüğü Değerliliği Takva zemininden Kaldırıp Bu e, Hükmü Kabilecilik zeminine asabiyet zeminine oturtuyor ve diyor ki mesela Araplar diyelim ki işlerinden çıkıyor diyorlar ki efendim Arap'ın Arap olmayandan Arap'ın Arap'tan başka dostu yoktur diyor mesela bu çok yanlış bir söz İslam kardeşliğine aykırı bir söz veya işte biri diyor ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Veya öbürü diyor Çerkezin Çerkez'den başka dostu yoktur. Hayır. Hayır. Allahu Teala böyle demiyor. Allahu Teala diyor ki müminin müminden başka dostu yoktur. İman edenin iman edenden başka dostu yoktur. Ne olursa olsun iman edenler birbirlerinin evliyalarıdırlar. Birbirlerinin dostlarıdırlar. ...birbirlerini tamamlayan insanlardır... ...bir vücudun parçaları gibidirler... ...evet... ...bir vücudun ağızları gibidirler... ...bir insan... ...hayatından... ...İslamından... ...dininden... ...bütün Arapları reddettiğinde... ...sağ kolunu kesmiş olur... ...bütün Kürtleri reddettiğinde... ...sol kolunu kesmiş olur... ...efendim... Çinlisini, Endonezyalısını Pakistanlısını, Afganistanlısını Reddettiğinde Artık kolunu, bacağını Başını, gövdesini, her şeyi inkar etmiş Ve kendi vücudunu paramparça Etmiş olur Değerli müminler Şöyle Bir düşündüğümüzde görüyoruz ki Gerçekten müminin Müslümanın, Arap olsun, Türk olsun Ne olursa olsun Müslümanın, Müslümandan başka dostu yok Müminin müminden başka dostu yok ne olursa olsun bakınız haberleri izliyorsunuz bir Suriye meselesinde bir Mısır meselesinde baktığınız zaman baktığınız zaman görüyorsunuz ki iman etmeyenler bu katliama seyirci kalmayı yeğliyorlar bakıyorsunuz ki aman onların iç işlerine karışmayalım ne halleri varsa görsünler gibi el altından el altından gücünü zulüm yaparak kullananlara destek vermiş oluyorlar. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Orada değerli müminler günahı olmayan çocukların, kadınların, yaşlıların, teyzelerin, annelerin kimyasallarla katledilmesine bırakın Müslüman olmayı. Hiçbir insan Buna razı olamaz Hiçbir insan buna göz yumamaz Ben insanım diyen Ben Efendim insanlık vasfı taşıyan bir beşerim Diyen hiçbir varlık Buna dayanamaz Buna razı olamaz Bizler Bırakın insanlara zulmedilmesini Hayvanlara dahi Zulmedilmesine karşıyız Hiçbir insan emri altında bulunan Bir köpeğine bir merkebine, bir öküzüne ineğine zulmedemez. Böyle bir hakkı yoktur. Vurmaya hakkı yoktur. Dövmeye hakkı yoktur. Aç bırakmaya hakkı yoktur. Durum böyleyken insanlar için bunu nasıl yaparız? Durum bu vaziyetteyken insanlar için böyle bir zulme insanlar nasıl göz yumabilir? Asla yumamaz değerli müminler. Müminler o kişilerdir ki, ...bir vücuda benzerler. Bu vücudun azalarından birinde bir ağrı olursa, bir yara olursa, bir bere olursa, bir sancı olursa, bütün vücut bundan rahatsızlık duyar. Bütün vücut uykusuz kalır. Gözüne uyku girmez. İşte müminler böyledir. Peygamberimiz böyle vasfediyor mümin olmayı. İslam kardeşliğini, İslam sevgisini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle vasfediyor. İslam'ı bir vücuda benziyor, benzetiyor Vücudun azalarını da Müslümanlara benzetiyor Öyleyse Nerede bir yara var? Nerede bir soncı var? Müminin Beyni, kalbi Dağarcığı Bundan sıkıntı duyması lazım Üzüntü duyması lazım Gözü uykusuz kalması lazım Maddi ve manevi olarak yardımda bulunması lazım Dua etmesi lazım maddi olarak özellikle elinden gelen yardımı yapması lazım gerek Suriye'de gerek başka yerlerde değerli kardeşlerim zulümden ölen, aç susuz kalan, bağından bahçesinden, evinden, yurdundan kovulan insanlar onlar hakkında hesaba çekileceğiz onlar hakkında hesaba çekileceğiz Dolayısıyla ben rahatım, beni sokmayan yılan bin yaşasın, Yahudi mantığını bütün müminler terk etmesi lazım bir an evi. Komşuda ateş var, bana ne, benim evim yanmıyor ya deme lüksü yoktur. Böyle bir mantıksızlık içerisinde asla olamayız. Çünkü rüzgarla birlikte o ateş senin çatına ardından senin evine sıçrayacak. O ateş seni de kavuracak. Öyleyse, bütün müminler, tamam, tamam, bütün müminler, kardeş olmalı. Bütün müminler, İslam kardeşliğini ruhunda, benliğinde, kalbinde, dağarcığında, beyninde hissetmelidir. İslam coğrafyasında meydana gelen, acılardan, acılardan, Kederlerden, sıkıntılardan üzüntü duymamız lazım. Üzülmemiz lazım. Haberleri izlerken çayımızı rahat rahat yudumlayabiliyorsak değerli kardeşlerim sorun var demektir. O çay boğazımızda bazen düğümlenmesi lazım. Üzüntü duymamız lazım. Çünkü Müslüman olmak bunu gerektiriyor. Müslümanlık vasfını kazanabilmiş olmak bu alameti göstermeye bağlıdır. Bu alameti gösteremiyorsak o zaman diyeceğiz ki sen nasıl Müslümansın ya? Gel otur Şu Müslümanlığını bir Kontrol et Bir gözden geçir Neden elem duymuyorsun? Bak burada Masum insanlar katlediliyor Çocuklar Yetim bırakılıyor Aç ve sosul bırakılıyor Kimyasallarla katlediliyor Sen nasıl bir Müslümansın? Neden elem duym keder duymazsın? Neden onların yanında duanla paranla yardımınla dur durmazsın neden hal başına düştüğünde onları savunmazsın değerli müminler müslüman olmak bunları gerektiriyor bunlardan haberdar mıyız allah Teala buyuruyor size ne oluyor ki ey Rabbim ey Rabbim katından bir kurtarıcı yok mu diyen anneler çocuklar için mücadele etmiyorsunuz onları savunmuyorsunuz size ne oluyor ki ey Müslümanlar vurdum duymazlık içerisindesiniz Allah Müslümanların Müslümanlığını sorguluyor, imanlarını sorguluyor Allah bizi ahirette sorgulamadan önce dünyada kendimizi sorgulamamız lazım değerli müminler bu sorgulamayı yapmamız lazım, bu elevi bu kederi, bu üzüntüyü kalbimizde hissetmemiz lazım eğer hissedemiyorsak Orada problem var. O zaman oturacağız. Kendi Müslümanlığımızı, müminliğimizi tekrar kontrol edeceğiz. Kur'an'a göre yeniden dizayn edeceğiz. Sünnete göre İslamlığımızı, Müslümanlığımızı, İslam kardeşliği duygularımızı yeniden dizayn edeceğiz. Yeniden ayarlayacağız. Bu ayarı yapamazsak, bu ayarı yapamazsak halimiz perişan olur. Bu ayarı yapamadan... Ruhumuzu teslim edersek Çok büyük bir fırsatı Kaçırmış oluruz Allah'a kul olabilme Şerefini kaçırmış oluruz Allah'a Bir kul olarak Onu sevebilme Onun nimetlerini sevebilme Onun cennetine aşık olabilme Onun cennetinde o büyük nimetlere Mazhar olabilme fırsatını elimizden Kaçırmış oluruz Bundan daha büyük bir hüsran var mıdır Bundan daha büyük bir kaybediş var mıdır? O yüzden cennete ancak olgunlaşanlar girer. Cennete olgunlaşanlar girer. Kalbi olarak, fikri olarak, düşünce olarak, iman olarak her şeyin başında. Olgunlaşanlar cennete girebilme fırsatını yakalayacaklardır. O yüzden çok enteresan bir şey var Kur'an-ı Kerim'de bir terim var. Tıbtum terimi. Olgunlaştığınız terimi var. Melekler cennet ehline selam verecek. Selamun aleykum tıbtum. Selam olsun size. Esenlik olsun size. Bütün nimetler sizin için olsun bütün hayırlar sizi, sizi, sizin için olsun, mutluluklar sizler için olsun, esenlikler sizler için olsun, Allah'ın rahmeti sizler için olsun, Allah'ın her türlü güzel nimeti sizler için olsun diyecekler. Tıpkı tüm diyecekler ardından. Çünkü siz olgunlaştınız, çünkü siz bunu hak ettiniz. Demek ki olgunlaşmak lazım. Ahlaki olarak olgunlaşmak lazım. İmani olarak olgunlaşmak lazım. İslam kardeşliği olarak olgunlaşmak lazım. İçimizden herhangi bir asabiyet duygusu varsa bunları atarak olgunlaşmak lazım. Kardeşlik duygularımızı yerle bir eden, kardeşlik duygularımızı zedeleyen... İman ve İslam kardeşlerimiz kardeşliğimize aykırı her türlü duygudan, düşünceden, inançtan, yönelişten, düşünceden uzaklaşmamız lazım ki meleklerin ne de güzel olgunlaştınız. Selam olsun sizlere, lafına, sözüne, selamına, müjdesine bizler de mazhar olalım. Olgunlaşmadan bu olmaz. Olgunlaşmadan mümkün değil. Sadece ibadetlerle bu işler de olmuyor değerli kardeşlerim. Sadece ibadetle olmuyor. Aslında ibadetler kulları olgunlaştıran, yenebilecek kokusu, tadı, rengi, görünüşü güzel bir meyve haline getiren vesilelerdir. Eğer namaz ahlaki olgunluğa götürecek bir vesile değilse orada bir eksiklik var eğer oruç ahlaki olgunluğa götürecek bir vesile olarak görülmüyorsa orada bir eksiklik var eğer hac İslam kardeşliğini olgunlaştıracak İslam kardeşliğini en üstte tutacak İslam ruhunu yüceltecek bir olgunluğa bizi götürmüyorsa orada bir sıkıntı var. Bütün ibadetleri hep bu şekilde örnekleyerek verebiliriz. Bütün ibadetler kişiyi olgunlaştırmak içindir. Olgunlaşan insan cennete namzet bir insan olur. Olgunlaşamayan insan maalesef o cennete giremez. Olgunlaşmak lazım. Ahlaki olarak olgunlaşmak lazım imani olarak olgunlaşmak lazım. Peygamberimizin Sünneti seniyesini takip edebilme noktasında olgunlaşabilmek lazım. Kur'an'ın vasfettiği Müslüman olabilmek için olgunlaşmak lazım. Ve bu bütün bu ibadetleri, bütün bu vesileleri, hayırları, hasanatları, sadakaları, yardımları, ne düşünürsek hayır babında aklımıza ne gelirse gelsin bütün bunları kişinin olgunlaşabilmesi için bir vesile olarak görmesi ve ardından olgunlaşması tertemiz bir kalp ile Allah'ın huzuruna varabilmesi lazım. Bizden beklenen budur. Kulluk budur. İbadetler bunun için var değerli kardeşlerim. İbadetler hiçbir zaman Müslümanların, müminlerin, inananların sırtında bir yük olsunlar görüntüde bu ibadetleri yerine getirsinler Allah bunlardan bu insanları sormasın diye değil ibadetler iyi bir kul olmak içindir olgunlaşmak içindir lütfen bu konuda ibadetleri yeniden anlayalım İda, ibadetlerin kulumuzdaki işlevini yeniden düşünelim oruç neden var hac neden var namaz neden var zekat neden var Bunların hepsini yeniden yeniden düşünelim. Bizim gerek maddi planda yapmış olduğumuz ibadetlerin, gerek mana planında yapmış olduğumuz ibadetlerin bizi hem madde alanında hem mana alanında olgunlaştıracak olan vesileler olduğunu yeniden yeniden idrak etmek. Ve bunun üzerine, bu temel üzerine İslam kardeşliğimizi bina ederek, bu temel üzerine kulluk bilincimizi bina ederek son nefese kadar devam etmemiz lazım. Son nefesimize kadar bu esaslardan ödün vermeden devam etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim. Ya bütün insanlar hüsrandadır. <Gülüyor> İlla men Allah bi kalbin selîm. <gülüyor> Sağlam bir kalp ile gelenler müstesnadır. Sağlam bir kalp nedir? Sağlam bir kalp nedir değerli kardeşler? İçerisinde hiçbir zaman küfri, şirki, bid'i, hurafi, düşünceler, duygular, inançlar olmayan Allah sevgisine dayalı, Kur'an terbiyesine dayalı, sünnet terbiyesine dayalı İslam ahlakı terbiyesine dayalı bir vücut binası, bir fikir binası işte sağlam bir kalp olma, sağlam bir insan olma, sağlam bir Müslüman olma durumuyla açıklanabilir. Sağlam olmak, Müslümanlara kin duymamak, Nefret duymamak, İslam kardeşliği üzerinde kardeşlik tanımamak, Müslümanların sevindiği şeylere sevinmek, Müslümanların üzüldüğü şeylere üzülmek, bütün hal ve tavırlarımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almak, Kur'an'a ve sünnete uygunluk arz eden bir Müslümanlık profili taşımak, işte budur. İşi şansa bırakmayalım. İşi rastlantıya bırakmayalım. Bu şu kalplerimizi temizleyelim. Ölüm aniden geliyor. Kabir amellerin sandığıdır. Ölüm aniden gelir. Aniden gelen bir şey için kabir sandığına götürecek olduğumuz şeylere dikkat etmemiz lazım kabire götürecek olduğumuz azığa dikkat etmemiz lazım. O azık enfes, leziz şeylerden olması lazım. Bize fayda veren şeyler olması lazım. O azık asla bize ahiretimizi karartacak, cennetimizi elimizden alacak, Allah'ın sevmediği bir kul yapacak bir takım işler, bir takım hayırsız, bir takım yanlış işler olmaması lazım. Kabir sandığına koymuş olduğumuz emanetlere, azığa dikkat edelim değerli müminler. Oraya yanlış bir şey koyduysak düşünelim, oraya inelim, o kabrimize inelim. mana aleminde bu yanlış bir şeydi. Ben bunu alıp atıyorum. Allah'ım bu hatadan sana sığınırım bundan uzak olmak istiyorum tövbe ediyorum dememiz lazım ve o kabir sandığına enfesten başka lezizden başka güzellikten başka hayırdan başka hiçbir şey koymamamız lazım koyduklarımızı da oradan alıp atmamız lazım değerli kardeşlerim ezanımız okundu dolayısıyla sohbetimizi sona erdirmemiz lazım değerli müminler Sohbetimizi sona erdirmeden bir kardeşimizin bir e, helallik talebi var. E, Mustafa Hacıoğlu kardeşimiz e, bu sene inşallah kendisi nasip olmuş. Allah cümlemize nasip eylesin. Tekrar tekrar helallik talep ediyor. Bu kardeşimize haklarınızı helal edin. Kendisinden de oraya gittiğinde dua talep ediyoruz. Cemaat için, efendim burada yüzüne baktığı müminler için, bütün İslam alemi için dua talep ediyoruz. Allah seferinde de ikametinde de yanında olsun. Her türlü hastalıktan, kederden kendisini uzaklaştırsın. Sağ Selim iyaline, evladına dönmeyi kendisine nasip eylesin. Tahir ve tahur olarak, günahsız olarak annesinden doğduğu gün gibi tertemiz ülkesine ganimet kapmış bir asker, bir kahraman gibi Dönmeyi kendisine ve bütün Hacılarımıza, bütün dünya Müslümanlarının hacılarına Nasip eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi İslam kardeşliğinden, İslam Sevgisinden uzak eylemesin Birliğimizi, beraberliğimizi Dirliğimizi Kaim ve tahim eylesin Allah cümlenize razı olsun, cumanız mübarek olsun Ve ahiru davana Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة